Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "La teda'u rak'atayil fajr wa in daratat kumul khayl." O in daratat kumul Sizi atlılar kovalıyor olsa bile sabahın sünnetini terk etmeyin. Bu sabah namazının sünnetini neredeyse eee yani farz gibi yapacak bir şey. Ee, yine Buhari'nin, müslimin rivayet ettiği başka bir hadis daha var. Ayşe annemiz buyuruyor ki, nafileler arasında, sünnet namazlar arasında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sabahın sünnetine önem verdiği kadar bir şeye sünnet ve önem verdiğini görmedik diyor. Ayşe, radıyallahu aleyhi anha. Burada, bu, ee, Sabah namazının sünnetine bir açılım yapmamızda fayda var. Sabah namazının sünnetinin ihmal edilebileceği ya da kılınmada zarar olmayacak tek şey, güneşin doğmasına yakın bir vakitte eğer sünneti de kılarsam ilk rekat farzı kaçıracağım diye korkarsan 3-5 dakika, dakika kaldı, sadece farz kılınacak. Camiye gittik. İmamın cemaatle namaz kıldırdığı anda biz sünneti kılarsak imam selam vermiş olacak dersek yine imama uyarız. Yine imama uyarız. Bunun dışında başka türlü sabahın sünnetini ihmal etmeyiz. Bir şey daha var. Sabah namazının sünnetiyle alakalı da birinci rekatında Kafirun suresini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 sünnet olarak uygulanır. Sabah namazının sünnetinde olduğu gibi. Ee, bir başka müekked sünnet övlenin farzından önce dört rekat. Bu tek selamla yani blok olarak dört rekat kılınması da sünnettir bunun. Övlenin farzından sonra iki e, rekat da sünnet vardır. Bu da Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin sünnetlerindendir. Aynı şekilde akşam namazının farzından sonra iki rekat sünnet, yatsı namazının farzından sonra iki rekat sünnet, cuma namazından önce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 Sünnetlerin sıralaması yapılacaksa, bu sıralamada sabahın sünneti diyoruz bir numara, 2 numara öğlenin ilk sünneti, sonra öğlenin son sünneti. Bunlar sıralama, bu müekket sünnetler içindeki sıralamalardır. Gayri müekket sünnetlere. Ee, gelelim. gayr neydi? İşte örnekleri yoğun bir şekilde verdik. Çok yoğun yapmamış Aleyhisselam Efendimiz yapmış. Emekli biri bunları yapmaya çalışsın. Talebe fıkıh imtihanına çalışsın, bu gayr-ı müekked yapsın. Hayır, fıkıh imtihanına çalışsın. Akşama kadar ağır bir inşaatta çalışıp akşam sonraki yatağına kapanan bir 3 5 6 çocuk babası mı çalışsın? E, i̇stirahat mevsim bu sünnetleri mi kılsın? istirahat etsin. Hamile bir kadın ayakta zor duruyor. Bu sünnetleri mi kılsın? Gayri müekketleri kast ediyoruz. Yatakta istirahat mevsim istirahat etsin. Niye Allah bunları gayri müekket diye bize bildirdi. Bundan inceliyoruz bunu. Gayri müekket sünnetlerde e, öğleden sonra iki rekat olan müekket sünnete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 gayrimüekket bir şekilde dört rekata e, çevirebiliriz. Yani bu da gayrimüekket sünnetlerdendir. Burada gayrimüekket e, sünnetlerden birisi olarak e, akşam namazından sonra altı rekat Evvabin diye isim verilen bir namaz vardır. Bu da gayri müvekket sünnetlerdendir. İki rekaatta bir veya dört e, artı iki rekaatta selam verilerek de kılınabilir. E, bununla ilgili bu evabin namazı ile ilgili e, hadis-i şeriflerde çok net bir şekilde e, büyük bir vurgulama yok ama e, sahih değil zayıf olsa bile böyle bir hadis-i şerif vardır. Ee, bir de bu farz namazların önünde arkasında olan namazların örneklerinden biri olarak tahiyyetül mescid namazı da sünnet namazlardandır. Tahiyyetül mescid.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 veya ezana birkaç dakika kalı camiye gelen birisi zaten farz namaz kılacağı için orada sünnet kılacağı için tehiyyetül mescit yapmış sayılır. Bunun dışında mesela camiye girip camiyi ziyaret edecek. E, i̇ki rekat namaz kılıp oturmalı. İki rekat namaz kılmalı ki e, Müslüman sünnete uymuş olsun. Bir şartla. Kerahat vakti değilse. Çünkü kerahat vaktinde namaz kılmak harama yakın mekruhtur. Bu sünnet işleyeceğim diye bir haram hatasına düşünmemelidir. Abdestten sonra iki rekat namaz kılmak da sünnettir. Hacet namazı diye de bir namaz vardır. Keraat vakti dışındaki herhangi bir vakitte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 Bu hadise binaen e, bu uygulama yapılıyor. Buha namazı diye bir namazımız var. Bu müekket o kadar müekket ki e, bu namazın e, haberini veren hadisler tevatür derecesine varmıştır. Tevatür ne demek? Yani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 işte saat 1-1.30'da bir, bir teheccüd vakti başlar. 3'te 2'si geçince gecenin 3'te 2'si geçtikten sonra yatıyor Müslüman. Kalkar e, teheccüd için. E, bu e, imsa 10 dakika kalıncaya kadar da teheccüd vaktidir. Yani illa 3'te 2'sinde kalkmayacak. Genel olarak 3'te 2'sine kadar e, uyur. 3'te ikiyi de geçirir. Yani son 10 dakikasına kadar imsa, 10 dakika kalıncaya kadar tecavüd vaktidir. Tecüd e, peygamber ibadeti denir bunun için yani peygamber ibadeti. Bilhassa zühd hayatı yaşamak için kendisine meşrep seçen tasavvuf erbabı, gerçek tasavvuf erbabı böyle onun sarığı, bunun e, tespisi, öbürünün dergisi gibi e, dünyevi şeylerle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 bir numaralı işi budur. Yoksa onlar da herkes gibi öğle namazı kılıyorlar. Sabah namazına gelmeyen zaten münafık olduğu zannediliyor, tahmin ediliyor. Ama teheccüd Allah'ın dostlarıyla Allah arasındaki şifre gibi bir şeydir. Bu sebeple insan sağlığı, sıhati yerindeyken en azından, günlük hayatını aksatmayacaksa hiç olmasın ayın belli günlerini teheccüd ibadetiyle hiyat etmeli. Teheccüd iki rekattan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 evlilik içinde böyle. Evlilik içinde böyle. Mühim sünnetlerdendir ama mühim oyuncaklardan biri değildir. İnsan eee yapmayacağı bir iş için istiharem çıkmadı diye sünneti bu işe e, alet etmez. İstihare ile ilgili dersimiz ileri giderserden biri olacak. İnşallah onu orada göreceğiz. Tesbih namazı diye bir namaz vardır. E, tesbih namazı burada tarif edelim. Meşru bir namazdır. Yani ne demek meşru bir namazdır? Var. Böyle sahih hadis kitaplarında ya da en azından hasen olan hadis kitaplarında böyle bir namaz vardır. Bu namaz bir selamla kılınan veya iki artı iki şeklinde kılınabilen dört rekaatlı bir namazdır. Böyle kısaca tarif edeyim. Ee, namaza niyet edilir. Niyet ederken ki tesbih namaz diye zaten niyet ediliyor. Ee, Sübhanakallaha ve hamdik dediğimiz sena duası okunur. Ee, ondan sonra Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekbar tekrar ediyorum Sübhanallahı velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber Subhanekeden sonra 15 defa bu tekrar edilir sonra Fatiha ve Zammü sure okunur sonra Fatiha ve Zammü sureden sonra 10 defa tekrar Sübhanallahı velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber denir sonra Rüküye gidilir. ruküde bu on defa daha tekrar edilir. Sübhani Rabbi el değil ama. Rüküde Sübhanallah velhamdülillah ve la ilaha illallah ve allahu ekber. On defa denir. Rüküden kalkınca on defa daha tekrar edilir. Secdeye gidildiğinde on defa daha bu tesbih tekrar edilir. E, i̇ki secde arasında da on defa söylenir. Ve İkinci secdede de 10 defa söylenir. Böylece bir rekaatta 75 defa Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü ve allahu ekber denmiş olur. 4 rekaatta bu 75'er defalık tesbihat yapılınca toplam 3 Yüz defa, dört reka attık bu namazda, ister iki rekatta selam versin, ister dört rekatta selam versin. 300 defa defa, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve allahu der mümin. Onun içinde buna tesbih namazı denmiştir. Bu tesbih namazıyla ilgili olarak, Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz, eee...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 Bukhari düzeyinde bir hadis değil ama yabana atılır bir hadis-i de değil. Ee, ama şöyle bir şey var. 300 defa böyle alıp da bir mekanik cihazla saymadan, elle işaret yapmadan saymak gerekiyor bunları. Yani tesbihata kilitlenmiş bir kafa bu namazı kılabilir. Ee, Hanefi mezhebinde nafile namazlar, teravi husuf küsuf namazı hariç nafile namazlar cemaatte kılınmaz şimdi kadınlar bir imama bu namazı bize kıldır diye ilan ediyor. İmamda filan gün tesbih namazı kıldıracağım diyor. Niye böyle yapıyorsun sorulduğunda şaşırmayalım tesbih attı. İmam ne yapıyor peki ne yaparsa yapsın orada. İsterse sayı çeksin isterse ne yaparsa yapsın. Böyle bir uygulama yok. Bu tip nafile ibadetler nafile ibadetler ne kadar kafayı Allah'a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 caizdir. Bunlarla ilgili önümdeki notlardan biraz daha nafile namazlarla ilgili tabi. Ondan sonra teravih namazına geleceğiz. Daha önce e, zikretmiştik derslerde nafile namazlar nafiledir ama iftidat tekbirini aldın mı vacip hale gelir. Nafile yapılırken yaparsan nafileydi. Yaptığın an vacip hükmüne gelir ve namazda kıraat farsa nafilede de fardır.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 Saydık ya bu müekket. Dört rekat dendiğinde müekket sünnet o farz sünnet farz gibi kılınır. Dolayısıyla birinci oturuşta sadece tehyatı oturulur ayağa kalkılır. Ama dört rekat denmeyen iki rekat olur denen sünnetler selama kadar olan bölümüyle birinci tehiyyatı da oturur yani tehiyyatı okunur teşehud, salli barik okunur ondan sonra ayağa kalkılır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 sefih kelimelerle Ramazan'ı birleştirme çılgınlığının yanında bir de teravih namazını sulu sulu eğlence eğlence gençler üzülmesin ihtiyarların beli bükülmesin gibi palavra adi seviyesiz savunmaların arkasına geçip Müslümanların Ramazan'ına bir miktar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 eee ya işte işleri aciliyetle engellemem üç şeye dikkat ediyoruz. 1. Namazda esnetilebilecek kadar bir imkan vardır. Bu esnetmeyi yapmak lazım. Fıkıh'ta e, caizlik zorlaması na sebep olacak iş yapmamalı. 2. Bu namaz 8 rekatta kılınsa adı teravih namazıdır. 14 rekatta kılınsa teravih namazı. İnsanları 20 diye kilitlemeyip